مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا, جد مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله وما توفيقي وعصامي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 kanulât nahmen kanu yafalun. الله العظيم ﷺ ﻻ ﻣَنْ فَعَنَا allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Amin. Bu cemaatler içerisinde korusun, saklasın. Amin. İtikadımızı, amelimizi, çoluk çocuğumuzu, bütün mukaddesatımızı, emanetlerimizi hıfz eylesin. Amin. Amin. Geçen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 onda hiçbir eğrilik, bükrülük, çelişkiye, tezada, ihtilafa yer bırakmamıştır. Kayimen dost doğru, muhtedil, düp düzgün, kulların menfaatlerini düzenleyici. Bizim karımızı bize gösteriyor, zararımızdan bizi sakındırıyor. Li'inra <gülüyor> ba'sen şediden milletü. Kur'an'ya geldi. Allah tarafından çok şiddetli bir azap ile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 İsa Aleyhisselam'ı allah Teala'ya çocuk işaret ettiler bir de parçası olduğunu iddia ettiler bir de allah teala Teala'yı devre dışı bırakıp tamamen İsa ama tapmaya başladılar İsa Aleyhisselam bunlardan bizardır, beridir, asla razı değildir kıyamete yakın indiğinde de onları reddedecek İslam'a davet edecek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 Ayet-i Kerim'e استaudu billah Kânû Lâ yetenâhevne kerim Yaptıkları bir münkerden, istedikleri bir günahtan, şeratsızlıktan, dinsizlikten birbirlerini nehyetmezlerdi. Yapma etme demezlerdi. Kardeşim bu günahtır demezlerdi. Deselerdi de diyor, sonradan oturur onlarla beraber yerlerdi, içerlerdi. Bu sefer o adam da ne derdi? Ya bu adam demin bir şey diyordu ama çok önemli bir şey olsa bu da benler oturmazdı. Demek ki çok da önemli bir şey değil. Ciddiyetini işaret etmezlerdi. Le bise ma kânu ve faalûn Şimdi günah işleyenler zaten kötü, ne kadar kötü bir iş yapıyor. Peki Mevla diyor bunlara yapmayın demeyenler yapmayın demeyenler de yemin olsun ki çok kötü bir iş yapıyor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 Siyotu dürül mensurda almış daha nice kaynaklarda geçiyor, lafızlar farklı olabilir. Yüksar o yevmel kıyametin nasıl minumeti min kubur ib ila Allah itaale, ala suret el quradet ve el ve Bu hadis- şerif hepimizle alakalıdır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzülerek çok acıyarak,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 Bir adam haramı helal görürse iman yok. Ama şimdi bizim bu insanlara vaaz etmememiz, davet etmememiz denedir nedir? Haramdır. Bu da bizim üzerimizde nedir? Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye nedir? Bir cemaatin yapmasıyla öbürlerinden düşer. Amma velakin bu kadar 60-70 milyona bir hoca iki hoca ne kar eder? Herkesin çevresi var, kimsenin ulaşamadı. Herkes o çevreye girişim yapacak. Böylece...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 Buna efendim gayretli olun. Şimdi, tabi ki dersimizle ilgili, kıyamet alametleriyle ilgili yaşıyoruz, ortasındayız, içerisindeyiz. İşte Yahudi Hristiyanlara benzemekte kıyamet alametleri hepsini yaşadığımız alametlerden bahsederken, Taberani ve Hakimin Ebu Zer'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif sıramızda geldi. Radıyallahu anh, zaman بَزَّمَانْ كَثُرَ لُبْسُتْ تَيَالِسَ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 Ama namaz kıldırmıyor adama, oruç tutturmuyor adama. Zorlan içki içtiriyor, zorla zina ettiriyor. Neler yani? Allah hayırla ıslah eylesin diyor. Ve edil Ne olacak kıyamete yakın? Ölçü ve tartılar noksan yapılacak. Yani öyle usuller bulmuşlar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 ki oval veyl, el veilu vadin kafir o, 40 kahirin, 70 Kablen cehennemde derin dipsiz bir vadi var. Adına veil deniyor. Kuranda çok geçer. Fevilulli musallin Veilulli Mutaffifin, Veilulli Mukezzin. Efendim, bir kafir diyor. Atıldı mı tepesinden aşağı? 70 sene. En süratli hızla inse dibini bulamayacak. Kimi tehdit ediyor? Ölçüde, tartıda noksanlık yapanları da oraya sokmakla tehdit ediyor. Elledine izektalu ale nasi kendileri insanlardan alırlarken tam alırlar. Fazla fazla alırlar. Ve idakalu evcenub insanlara bir şey ölçüp verirken, tartıp verirken yuhsirun. Noksan yaparlar.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 ölçerken tartarken şöyle bir el çabukluğuyla ondan ölçmeler vardır ya şey. Sen de zannediyorsun ulan. Herife bak ne hareket sergiliyor falan. Al bir kaçırıyor işte oradan. Kaç santim gitti? <gülüyor> He? <gülüyor> Ali Rıza Efendi Hazretleri efendi babamızın şeyhi bezaz idi. Bandırmada yatan zat. Bezaz yani manifotracı idi. <gülüyor> efendi baba Hazretleri onu dükkanda otururdu mübarek gemilerle malları gelirdi ya Azriza Efendi Hazretleri. öyle zengindi zekatı sadakayı da kendisi dağıtırdı çuval sırtında şimdi nerede öyle zengin kendi yüklenecek eti meti de dağıtacak kurban kesip de eti dağıtacak kendi eliyle nerede yüklenir sırtına dağıtırdı kumaşları dağıtırdı her şeyleri dağıtırdı efendim oturuyorum orada diyor şimdi diyor birine müşteriye diyor. bir ölçtü şimdi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 Onun için Rabbimiz peşinden soruyor. Ela la yezunnu laike ennehum meb'ûthûn liyevmin azîm yevme yekûmun li rabbil alemin Bu ölçüyü tartıyı eksik yapanlar bu insanları kandıranlar aldatanlar, yalan yere yemin edenler, milleti uyutanlar, uyuttum diye kendini uyanık sananlar haksız kazançlar elde edenler hiç inanmıyorlar mı ki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 E ne olacak şimdi? Bulacaksın, hepsini helallaşacaksın. E adam ölmüş, varislerini bulacaksın. Varisleri ölmüş, varisi de. Adamlar sağken işleri kurtarmaya bakın bak. Adam ölürse 40 tane varis çıkar başınıza. Ölmeden helallaşmaya bakın. Ölürse, sen yarın döndüm de desen, Arafat Müzdelife'yi karışlasan, sahibinden helallik al derler sana.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 İbn-i Mesut radıyallâhtan Şeytan, le temesselu fi suratir racül kıyamet yaklaştığı zaman şeytan insan kılığına girecek gördüğün zaman aynı insan mesela Dihyetül kelbi büyük sahabi duyuyorsunuz radıyallâh Cebrail aleyhisselam kimin suretinde gelirdi?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 Ben rani fakat hakk. Beni gören gerçekten beni görmüştür. Kimse şüphe etme çünkü o mu değil mi acaba? Fenne şeytan la yetemselu Şeytan benim kılığıma girip de size görünemez. Görünmek istese ne olur? Yanar. Şimdi işte Resulullah uyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnet ve cemaat itikadı ki en büyük ittiba nerededir? İmandadır.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 Halbuki orada şeytan devreye girmiştir. Bak, Müslim hadis-i bu. Fe yetil kavm. Gelir bir cemaata diyor. Fe yuhaddisum bil hadis. Min el kedib. Onlara yalan, dolan, uydurma ne varsa din adına, fetva adına, helaldir, haramdır diye hikayeleri okur. Fe <gülüyor> teferrakûn. Cemaat dağılır.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 Halbuki din Resulullah'tan beri böyle geldi. Dini kimse değiştirmiyor ki. Değiştirenler bu yeni çıkanlar. Buyduranlar. Bu Eşini sen sen hala arıyorsun ki şeytan ne vakit gelecekte beni azdıracak. Adamlar şeytan bana bir şey yapamaz. Ya dediler şeytanla uğraşılmaz, meydan okuma. Allah'a sığın kardeşim. Ya dedi bana bir şey yapamaz. Ben senin gibi manyak mıyım dedi ya. Şeytana uyulur mu dedi ya? Şeytan da adam şekline gelmiş bura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 Meydana çıkar ki şu kadar üniversite bitirmiş adam ya. E şimdi diplomasız hocalardan iyi bilmez mi bu? Tabi cehennemi yolunu daha iyi bilir. O zaman ne olacak? Düşürdü milletin peşine. Sen de arıyorsun. Şeytan ne zaman çıkacak hadise göre ya? İbn Amr hazretlerinden rivat Müslim. sahih Müslim duydunuz mu Müslim?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 Müslim deyince Müslüman. Ben öyle Müslim demiyorum ha. E yani Müslümanlardan bir Müslim değil. Kitap var ya Sahih-i Müslim. O rivayet ediyor. Hadis-i şerifi Efendim İbn Amr Hazretlenden "İnne fil bahri şeyatan mesjune ten efka Süleyman Aleyhisselam yuşiku en tahraca fetqra alel Kur'ana." Hadis-i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 Ha hafız olan biri varsa, o da unutmuş hafızsa, o da benim unuttuğum surelerden zanneter, o da yer. <gülüyor> Sağlam bir hafız olacak ne, ne okuyor bu diyecek ya. He? Bunu yutturur yani. Arapça. Birinin başına geldi, hocanın birinin. Karısı da çok kızgınç, bir de kuması var. O da onu kumasıyla işte yakalamış, yakalasa ne olacak canım, adamın karısı ya. Allah Allah, ama o karısı marısı demez. Öbür karı onu kayrı meşru ilan etmiş. <gülüyor> Karılar böyledir. Ya diyor Allah'ın helal eti. Ben anlamam diyor. Bana göre kayrı meşru diyor bu. Allah Allah. Sana göre cehennem meşru o zaman. Öyle sen hala Allah'a aramadın. Neyse karı anlamaz tabii. Adam da siyaset yapacak tabii. Adam da öyle olur mu şimdi? Bu da ne kadar? Diyor ona sen bununla birleştin mi ettin mi? Ya yok vallahi bir şey konuştum. Yok şudur. Yok budur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 İnsan dinledikçe diyor Allah Allah adamda ne ilim var. Ya bu kadar ilimden sonra insan böyle bir batıla kayar mı? Allah kaymaktan muhafaza. Bizim peygamberimize inanmayan cenete sokuyor. İşte onun için Kur'an okuyacak. insanların güvenini kazanacak. Ayetlere batıl batıl teviller yapacak. Yorumlar yapacak. Manalar verecek. Adam aç mealine bak. Adam mealine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 öyle bir zaman yani bazen köpek sana bir fayda sağlıyor da evladın sana zarara sağlıyor ya. Bir faydası da yok. Ne kadar zorlaştı değil mi? Biz de ne yapalım? Yani doğurmadan da olmuyor. Doğurmayınca da yavrular doğuruyor böyle. Bu da ne yapacağız? Resulullah doğru söylüyor. Doğru buyuruyor. Ha bu demek değil ki bak şimdi herifler ki bak onun için millet köpek büyütüyor. Ulan sen ne bakıyorsun kokoreaların kucaklarındaki köpeklere ya. Resulullah onu mu söylüyor haşa? Sallallahu aleyhi ve sellem. O evde köpek büyütmek, koynunda köpek taşımak haram ya. Aynı yatağa yatıyorlar bir de. Uuu birbirini yalıyorlar yutuyorlar. <gülüyor> Köpeklerler haşır neşir. Her kim diyor köpek büyütürse, köpek beslerse her gün yaptığı amellerinden, sevaplarından utdaha kadar eksilir diyor.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 Erken gelseymiş, önce gelenin, hak önce gelenin diyor. Yaşmaş hak değil. Ve la küçüklere merhamet edilmeyecek. ne Ezen zene? Küçüktür, zayıftır, tecrübesizdir, yenidir. Buna acıyalım, öyle bir şey yok. Büyük balık, küçük balığı yuta gelmiş. Ve ekseur evet. evladu zina, zina çocukları çoğalacak. Ve ledi zina, ve nikahsız. Bütün. Allah Allah Allah.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 Hazreti Mehdi gelede bu işler düzele. Amin. Amin. Ne yapacağım? Hatta inen رجل o kadar ilerleyecek ki fuş diyor. Adam yolun kenarında kadınla çiftleşecek diyor. Siz bunlara şimdi olur mu zannediyorsunuz? Evce birbirine sarılarak kimse gezemezken birbirine el kol atamazken adam kendi karısıyla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 يَلْبَسُونَ جُلُودَ اَوْوَعْنِ عَلَى قُلُوبِ اذِّعَابٍ Konuşursan da nasıl insanlar biliyor musun? Kibar, nazik, beyefendi, kültürlü, aydın, münevver. <gülüyor> Resulullah'a beliriyor ki kurtların kalplerine koyun postu giymişler diyor. Kalpler, kurt, post, kuzu. Hakikaten bakıyorsun adamı öyle kibar diye alıyorsun işe.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 Ulan hiçbir şeye karışmayan eşkıya Allah'tan olur be! <gülüyor> Millet günah işleyecek, helal haram dümdüz gidecek, o da dilini yutmuş bilgi böyle oturacak camide Sabah kadar kılacak Bu mudur en şey? Bela bir geldi mi? Ne anlatım sen başında? Hûşe Aleyhisselam'ın kısasını geçen Melekler şaşırdı gidilen adreste Ya Rabbi sabah kadar kılıyorlar hep dostlarım burada burayı mı batıracağız? İbdevubim onlardan başlayın dedi.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 Amin diyenlerin nar cahiminden azad eyle ya Askerlerimiz polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onlara muhafaza eyle Amin. Ya rabbi vatan evladı her gün şehit oluyor bu terörü durdur ya Bu teröristlerin beslendikleri damarları kurut ya rabbi Amin. Bunların iç dış destekçilerini helak eyle ya Askerlerimize sen yardım eyle ya Bu Pusuya düşürülmekten muhafaza eyle Amin. Memleketimizi böldürme Amin. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle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 Susturma ya Rabbi! Bayrağımızı indirme ya Rabbi! Cemalatlarımızı dağıtma ya Rabbi! Aleyhi. Yeniden Türk milletinin eskisi gibi İslam Kur'an sancaktarlığını yapmasını nasip eyle ya Rabbi! Aleyhi. Dünya İslam alemini Kur'an'da birleştir ya Rabbi! Aleyhi. Sünnette birleştir ya Rabbi! Amin. Amin! Bi hurmet Daha ve Yasin ve selamun alel mursenim Elhamdülüke ya rabbel alemin ilâşirrabi Muhammedin sallallahu teâlâ ve sellem ve Ali ve sallamun şahine Efendim babamız <gülüyor> bat, bat, Ayşe anne El Fatiha!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 Hayrıllma oldu aleyhim ol